İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba Güzel. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Günaydın. Nasıl, nasılsın? Nasılım? Yani eğer bana bugün nasıl olduğunu soracak olursanız, bütün bu olanların uzağında fiziksel güvenliğimi doğrulamamın ötesinde bu soruya vereceğim cevap açıkça beni bir çıkmaza sokuyor. Bu soruya şu anda cevap vermek oldukça zor. Evet, iyiyim demek doğru olur çünkü birçok anlamda öyleyim. Sonbaharın tüm renklerini kuşanmış bir sonbahar günü ve hafta sonu sabahı. Şükür sağlıklıyız ve odamıza dolan kahvenin ve kızarmış ekmeğin kokusu ve tereyağı kahvaltımız. İyi olmak için her şeyler yeterli. Ama ben kızgınım. Ama kızgınız. Ama sinirliyim. Ama sinirliyiz. Kısaca öfkeliyiz. Joss Rammer bir keresinde şöyle yazmıştı. Öfkeye zaman tanıyın. Öfke güç olabilir. Onu kullanabileceğinizi biliyorsunuz. Oldukça basit bir direniş durumundan bahsediyordu. Öfke net bir yöne yönlendirildiğinde ve bu doğruysa o zaman öfke kelimenin tam anlamıyla Kişinin öfkesini dışarıya yönlendirmesi umutsuzluğa ve korkuya karşı bir panzehir olabilir. Ve etkili bir şekilde yönlendirilirse değişim ya da en azından hayatta kalma için güçlü bir güç olabilir. Ama benim bulunduğum yer burası değil. Pek çok yönden kızgın olduğum için üzerinde duracağım bir merkez bulmakta zorlanıyorum. Bazı açılardan tüm öfkelerim beni parçalara ayırıyor. Ve bu anlamda nasılsın sorusuna verdiğim yanıt, Kızdığım şeylerin listesini içeriyor. Pek çok insana yaşattıkları katliam ve yaygın travma nedeniyle Hamas'a çok kızgınım. İsrail'in övülen güvenlik ve istihbarat topluluklarına ve kurumlarına halkını güvende tutmayı başaramadıkları için kızgınım. İsrail hükümetine kızgınım. Hamas'a kıtılan nakitlere ve bunu yapanlara çok çok kızgınım. İsrail-Filistin sorununa çözüm üretmeyen politikacılara, bütün bu olanları geçerli bir direniş ve adalete doğru atılmış bir adım olarak kutlayan soldakilere kızgınım. Bu vahşetin ve katliamın geleceğini öngöremeyen politikalara ve güçlere kızgınım. Bu kavganın İsrail ve İsrailler için şimdi ve gelecek nesillerde pek çok düzeyde devam edeceği ve vereceği zararlara kızgınım. Kendilerini ve bizi insanlıktan çıkarıyorlar. Hepimizi insanlıktan çıkarıyorlar ve bizi insanları bölerek bizleri derin bir nefret ve şiddet batağını sürüklüyorlar. Filistinli Arapların güvenliği ve onuru yoksa İsrailli Yahudilerin de güvenliği ve onuru olamaz. İnsanlar için adalet aramayan, halklar için halklar için adalet aramaz. Adalet ancak herkese güvenlik ve onur sağladığımızda gelir. Her türlü vahşi duruma bazıları kaçınılmaz olarak vahşetle karşılık verecektir. Diğerleri bunu yapmayacak. Bu nedenle bu vahşet kaçınılmazdır ancak haklı değildir. Bu çocuğun önünde bir ebeveynin kafasını kesen birini temize çıkarmaz. Dans eden insanlara el er bombası atan birini temize çıkarmaz. Başkalarına tecavüz eden, döven, ateş eden veya bombalayan birini temize çıkarmaz. Sistemik ve tarihsel analiz ahlaki failliği ve sorumluluğu etkisiz hale getirmez. Her ikisine de katılmadığınızda sorunun bir parçası oluyoruz. Kısaca kızgınım, çok kızgınım. Evet, e, bu satırları tabii e, evet. ben değil, e, halen Kanada'da yaşadığını bildiğim Türkiye Yahudisi yazar Rahel Çelabehar e, kaleme aldı. Sosyal medyada da paylaşıldı. Ve ben bu yazıyı okuduktan sonra bir şeyden daha emin oldum. Dünyaya bir gün barış gelecekse bunu kadınlar yapacak. Kadınlar sayesinde olacak. Bunu tüm yüreğimle e, söylüyorum, ifade ediyorum. Evet. Rahal Hanım'ın e, yazısının bir özelliği içerisinde hiç ama bulundurmaması. Ama bağlacı yok. Daha doğrusu evet dört tane saydım fakat onlar şöyle. Ama ben kızgınım, ama kızgınız, ama sinirliyim, ama sinirliyiz. <gülüyor> evet bun, bunlar farklı bir ama. Farklı bir ama. Ya geçen hafta e, İsrail Gazze'yi bombardımanla yerli bir ederken ben de e, bir anlamda karikatür bombardımanına maruz kalıyordum. E, pek çok kanlı ya da nazi benzetmeli e, karikatürler yağdı. E, ben de kafayı ama bağlacına e, taktım, takmışım. E, o öfke dolu maillerde, yazılarda, paylaşımlarda e, nedense hep bir ama vardı. Evet ama, tamam ama haklısın ama. E, biliyorsunuz bu programda ben kendi karikatürlerimi anlatmayı pek e, tercih etmiyorum sevmem yani iki nedeni var bunun birincisi karikatürün bir karikatürün çizeri tarafından anlatılması daha doğrusu izah oluyor yani izah edilmesini doğru bulmuyorum çizildikten paylaşıldıktan sonra o karikatür bir şekilde çizilir kendi e, malı olmaktan çıkıyor herkes kendi istediğini. Görüyor kendince yorumluyor falan çizer ancak e, sorulduğu takdirde işte e, ben bunu şöyle böyle çizdim diye belki kendini savunabiliyor. İkinci neden daha çok basit tabi e, başkalarının çizdikleri hoşuma gidiyor onları daha büyük bir zekle anlatabiliyorum. E, bunun için programı da 5 yıldan e, uzun bir süre oldu galiba. E, de, sürdürüyoruz. Gel gelelim e, bu hafta anlatacağım karikatürün, e, kendi karikatürümün ilginç bir yanı var. Meğer benimle aynı gazetede çizen e, İrbin Mandel de tıpkı benim gibi kafayı bu ama bağlacına takmış. E, yani ikimiz de birbirimizden habersiz, kendi köşelerimizde aynı şeyi e, sorgulamışız. Önce ben kendi karikatürümle başlayayım izlerinizle. Bu karikatürde, Selam gazetesinde. Çıktı, evet, Selam gazetesi. Tabi, tabi, tabi, tabi. Söylemedim mi? Pardon. Sonra evet. e, da ben e, çizdiğim bu karikatürde iki küçük e, çocuk tiplemesi kullandım. E, bir tanesi Filistinli, diğeri İsrailli. E, bunların her ikisi de kendi ülkelerinde çok ünlü tiplemeler aslında. Filistinli olanın adı Handala, çizeri Naci El Ali. Ee, bir tipe İngilizce Wikipedia'da ayrıntılı yaşam öyküsü var. Ali e, Naci Er alinin ee, İsrail işgali nedeniyle ailesiyle birlikte küçük yaşta Filistin'den göç etmiş, ee, bir süre Lübnan'da bir mülteci kampında yaşamış, ee, 60 yılında Lübnan Güzel Sanatlar Akademisini bitirmiş. Ee, özellikle de Filistin davasına vurgu yapan e, karikatürüyle de ünlenmiş e, çeşitli e, yayınlarda politik ve sosyal karikatürleri çok ilgi gördü. Hatta e, 1984'de Guardian gazetesi tarafından Arap kamuoyunun en sıcak baktığı kişi olarak e, tanımlandı Naci Elani. Ee, karikatürlerinde e, İsrail'i tabi sertçe eleştirirken öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Yasar Arafat'ı da aynı şekilde eleştirmekten geri kalmamıştı zamanında. Ve maalesef 22 Temmuz e, 1987'de Londra'da uğradığı bir suikast sonucu e, öldü Naci El Ali el-Naci pardon. Ee, ve katili de bugüne kadar da bulunamadı. Bunca yıl geçti. Ee, bu konuda çok çeşitli spek spekülasyonlar yapıldı. Filistinler Mossad'ı suçladı. da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, Yastar -Arap Arapat'ı falan e, suçladılar. Şimdi e, Naci el-Ali e, bir erkek çocuk olan Handala'yı, kendi e, bu yarattığı e, karakteri tiplemeyi, ee, i̇nsanlığın Filistin'de yaşananlara sessiz kalmasından ötürü bir küskünlüğün ifadesi olarak e, çizdi. Ve e, sürekli bu çocuğun sırtı e, dönüktür izleyiciye, okuyucuya. E, ellerinde arkasına kavuşturmuştur. E, çizer Naci El Ali, Handalar'ın 10 yaşında Filistin'i terk etmek zorunda kaldığı yaşını temsil ettiğini ve ana vatanına dönene kadar büyüyemeyeceğini büyümeyeceğini söylemiş zamanında. Handal aynı zamanda yoksul Filistin halkını da temsil ediyor. Onun için e, yırtık pırtık e, kıyafetler giyiyor ve hep yalın ayak e, dolaşıyor. Gelelim İsrailli Şrulik adındaki çocuk tiplemesine. O da Doş mahlası, mahlasıyla çizen e, Karyel Gardoş adlı Mazer asıldı bir çizer. 1956 yılında ilk çizilmiş bu karakter. Kari Elgardoş 1921'de Budapest'te de dünyaya gelmiş. İkinci Dünya Savaşı başlayınca Naz Naziler tarafından tutuklanmış bütün aile ile birlikte. Ebeveynleri ve ailesinin büyük bölümü Auschwitz toplama kampında öldürülmüş. Kendisi ise bir bakır madeninde çalıştırılmış ve savaş bitince de Macaristan'dan ayrılarak Fransa'ya gitmiş. Orada Sogon Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat okumuş. Ee, İsrail'in kurulmasıyla birlikte, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte İsrail'e göç etmiş kardeş 48'de. Ve 1953 yılında Marif Gazetesi'nde yazıp çizmeye başlamış. Tıpkı Fransızda Fransızların o Maryam gibi kendisi 1956'da İsrail isimgeleyecek olan bir e, Tiplemeyi, yani Schrullig tiplemesini yarattı. Ee, ben de bu e, hafta çizdiğim karikatürde bu iki e, tiplemeye yer verdim. Handala ile Schrullig. iki küçük çocuk. Her ikisinin arasında ortada büyük yüksek bir duvar var. Üzeri tellerle e, çevrili. Handala her zamanki gibi sırtı bize dönük. Ellerini arkasına kavuşturmuş. Duvarın sol tarafında bekliyor. Schrullig ise duvarın sağ tarafında çaresizlik içinde e, bakınıyor. Duvarın üzerinde kırmızı boyayla yazılı kocaman bir sözcük okuyoruz. Bu bir bağlaç, tahmin edeceksiniz herhalde. Ama, ama bağlaç. İki düşman halkı simgeleyen, bu iki çocuğun arasında yükselen devasa bir ama duvarı. Ee, burası bir anlamda sözün bittiği yer diyorum ben. Ee, başta da söylediğim gibi ben bu karikatürü çizmişken... Aile gazetede çizer arkadaşım e, Irvin Mandel'in de tamamen aynı duygularla çizmiş olduğunu düşündüğüm karikatürünü gördüm ve çok sevindim. Mer Irvin de e, benim gibi tıpkı benim gibi amalara kafayı takmış. Irvin Mandel'in her hafta e, Mozartus ailesi başlığı altında hayata geçirdi ve e, toplumun yavdu toplumunun çoğunlukla sosyal olaylarını yüceltti e, karikatür bandı vardır. Bu hafta simsiyah çıktı. Geçen hafta. E, bu siyah bandın içinde ise çeşitli kişilerin ağzından çıkma e, konuşma balonları yer alıyor. E, biz karanlığın içindeki bu kişileri göremiyoruz ama konuşma balonun balonun içindeki yazıları rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ne ama diyor? Ama konuşma ba balonları da patlama, infilak. Evet. Şeklinde infilak çıkıyor. şeklinde. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Onu atlamışım. Gerçekten bütün konuşma balonları çok sayıda var zaten. Hepsi. E, ...infilak etmiş o şekilde. Patlak e, balonlar be, yani. Beyaz patlak, patlak. balonlar. Ne, ne var işlerinde ne yazıyor? E, okuyayım sıradan. Ama önce onlar. Ama işgal. Ama su yok. Ama teröristler. Ama çocuklar. Ama onlar da. Ama topraklarımız. Ama faşistler. Ama füze attılar. Ama bombaladılar. Ama bizim topraklarımız. Ama 1300 ölü. Ama 2500 öyle. Ama kadınlar. Ama yok etmek istiyorlar. Ama ama ama ama ama. Evet. Bütün bu amaların en sonunda da aşağıda sağ alt köşede o bomba şeklinde değil patlamamış İrvin Mandel'in kendi sorusu var. Daha doğrusu yorumlu sorusu. Şu amalar olmasa barış olur muydu acaba? diye sormuş. <gülüyor> İrvin'in sorusunun yanıtını vermek kolay değil. E, amasız bir dünya yerine ee, ne olabilir? Ben çok sevgili bir dostumun e, yine benim e, sayfama yazdığı e, şekliyle Amare'li bir dünya tercih edeceğim kesinlikle. Amare yani Latince'de sevmek fiilinin emir kipi hali. Ama birbirine küspüş çocuklara büyüt gibi. Ama sev diye seveceksin. yazmış. Seveceksin. Evet seveceksin. Sev. Emir kipi. Ama ama diye yazmış sevgili arkadaşım. Keşke diyorum. Keşke e, kansız katliamsız nöt karikatürler aradım bu hafta ne gezer yani gerçekten e, yine zorlandım bir önceki hafta olduğu gibi e, o anne şaşkın Ağustos'taki e, köşesinde e, Türkiye genelinde e, ilan edilen üç günlük yasa e, bir şekilde uyarak bir siyah kurdele karikatürü çizdi her zamanki gibi yalın e, o vanesir grafik çizgisiyle e, siyah kurdeleyi görüyoruz o anın e, karikatüründe. E, fakat kurdelenin üst kısmına gelen kıvrımın kenarında e, minik bir kuş gagası var. Onu eklemiş. E, ve kurdeleyi de bir şekilde kuşun kafasına benzetmiş oldu. Bunu yaparak. E, gagasında, kuşun gagasında da aşağıya doğru sarkan bir zeytin dalı olan e, Böylelikle de e, o kurdeli, o e, yaz kurdelesi bir barış güvercine e, dönüşebiliyor. Öyle öyle düşleyebilirsiniz bu çizime bakarken. Yine ben keşke diyorum. Keşke. Evet. E, evet. Gazete Pencereden, e, Bülent Çelik de e, aslında kansız karikatür çizenlerden. E, geçtiğimiz hafta yayınlanan karikatürlerinden birinde e, adamın tekini e, Mahalleli'nin sokaklarında Çocuklarıyla birlikte çaresizce dolanırken görüyoruz. İki küçük çocuğunu erkek olanı sağ eliyle, kızını da sol eliyle kavramış. Evinin penceresinden şaşkınlık içinde kendisini izleyen komşusuna bir yandan da dert yanıyor. Ya çocukları nereye bırakacağımı şaşırdım komşu, dönüp duruyorum. Adam neden çocuklarıyla birlikte mahallenin ortasında dönüp duruyor? E, Bülent Çelik bunu bunun ipucunu daha doğrusu karikatür karesinin üzerindeki minik kutuda açıklamış. Savaş görüntüleri akıl sağlığını tehdit ediyor. Değil mi? Yani sizin akıl evet. sağlığınız nasıl acaba? Vallahi okuduk işte şeyi de çocukların %90'ı psiko hastanelerin psiko psikiyatri bölümlerine müracaat edenler Gazze'de. Travma değil mi? Şehirdiğinde %90'ı travma e, belirtisi. Yani işte. öbür tarafta öyle aynı şekilde siren sesleri, sığınıklara gitmeler, evet. yaşlı insanlar hepsi herkes bir travma yaşıyor. Çocuklar apayrı tabii o travma nasıl gidecek, e, nasıl silinecek onların zihinlerinden e, bilemiyorum. Evet Gabor Mate'nin en büyük şey, yeni normal diyor işte travma. Evet. İyi normal mitosu, Her şey normal sayılıyor. Her şey normal. Bir, bir yandan da desenformasyon dolu e, paylaşımlar. Yani hangi birbirine bir, inanacağımızı bilemiyoruz. Tamamen şaşırdık. E, yani e, Bilmiyorum. E, günümüzü kaybetmek üzereyiz. Ve bütün bu kaos içinde geçtiğimiz 21 Ekim günü e, ülkemizde Dünya Gazeteciler Günü kutlandı ülkemizde diyorum. Çünkü dünyanın herhangi bir başka ülkesinde kutlanmıyor bu. 21 Ekim bize özgü bir tarih. Türkiye'nin ilk özel gazetesi olan ter, Tercümanı Ahval Gazetesi 1860 yılında, 21 Ekim 1860'ta tarih yayına başlamış. Buna dayandırılarak da Dünya Gazeteciler Günü ülkemizde 21 Ekim'de kutlanıyor. Bu önemli gün vesilesiyle de Karikatürcü dostumuz Ahmet Öztürk Levent sosyal medyada bir karikatürünü paylaştı. E, bu karikatürün kahramanı e, sarı koruyucu yeleğini giymiş. E, tahmin edeceğiniz gibi bir basın mensubu ve e, bir kameraman. Sırtında kocaman hafifler zaten pres yazıyor. E, kamerasını sağ omuzuna yüklenmiş. E, fakat kameranın ağırlığından mı desem yoksa görev sorunluğunun e, sorumluluğun ağırlığından bilemedim kamerayı tutan kolları sanki hafif titriyor gibi çizgiler öyle gösteriyor e, aslında insanın gözü nasıl da şartlanıyor değil mi? E, sırtında pres yazan bir gazetecinin bu şekilde omuzun üzerinde e, taşıdığı nesnenin ağır bir kamera olduğunu e, sanıyoruz ve e, karikatüre öyle bakıyoruz fakat yakından baktığımızda adamın omuzunda bir kamera değil bir e, bir demirci örsü olduğunu ediyoruz. Çelik'ten böyle ağır bir demirci ee, Ahmet Öztürk Levent, Dünya Gazeteciler Günümüz Kutlu Olsun mesajıyla paylaştığı bu karikatüründe e, ilginç bir metaforla e, tarafsız gazetecilerin sırtındaki yükün ne kadar ağır olduğunu anlatıyor bir yandan. Bir yandan da e, gazede ölen gazeteci sayısının 18'e ulaşmış olduğunu hatırlatıyor isterseniz. Değil mi? Ben evet. şu ana kadar 18 diye okudum bilmiyorum ee, inşallah. Ben 17'de okumuştum ama 18'de olmuştu tabi. Olabiliyor, sonunda. evet. Efendim Meslulu, Fransa'da bağımsız çalışan bir karikatürci bir hanım. Her ne kadar asıl adını bilemiyorum öğrenemedim. O, onlar ne kadar Fransa'da Dünya Karikatürcüler Günü'nü kutlamıyorlarsa da Miss geçen hafta insa, Instagram'da paylaştığı karikatürü bizdeki kutlamalara tam denk geldi. Cuk oturdu tabiri <gülüyor> doğruysa. Karikatürde Miss Lirou kendisini çizmiş ve elinde tuttuğu gazeteyi bize gösteriyor. Gazetecilik konusunda da ahkam kesiyor. Şöyle diyor iki tür gazeteci vardır. Düşündüklerini, düşündüklerini söyleyenler ve gazetede çalışanlar. Yani düşündüklerini söyleyenler A gazetede çalışamıyor. Evet. evet, evet, değil, evet başta evet, olmak evet. üzere pek çok insanı hatırlatıyor. Özellikle de şimdi şu sırada İsrail'de de çok yaygın bir bastırma vaziyeti olduğunu gazeteciler üzerinde de baskı olduğunu gösteren, söyleyen çok sayıda haberede rastladık. Bir kısma da yer vermeye çalıştık. Ben ben e, bu konuyu ve e, Mislilu'nun sözlerini karikatürcüler içinde de söyleyerek bağlayabilirim. E, i̇ki tür karikatürcü vardır. Düşüncüğünü çizebilen, çizen e, çizen ama sadece evet. ve gazetede çalışan, çalışabiliyorsa. E, bunun son örneği geçen hafta e, Guardian'da yaşandı. E, gazetenin 42 yıllık, 42 yıl bakın evet. karikatürcüsüz Steve Bell Bundan böyle artık ne isterse onu çizecek, çizebilecek. Çünkü <gülüyor> <Köstiler> özgürleştirdiler artık... yani. <gülüyor> evet özgürleşti artık işsiz. Guardian'da yayınlanmak üzere çizdiği fakat sansürlenen karikatürünü paylaştı sosyal medyada. ilginçtir. Karikatürün gazet yönetimi tarafından William Shakespeare'in Venedik Taceri isimli oyundaki Tefeci Yahudi Şok e, karakterinin yarım kilo et repliğini mecazen mecazen anımsattı ger gerekçesiyle antisemit bulunduğu e, kendisi tarafından yazıldı paylaşımının altında e, yani kastenin e, gerekçesini anlam veremediğini belirtiyor da David Le e, şey e, e, sil ve e, kendisinin David Levi'nin eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'u Vietnam Savaşı üzerinden eleştirdiği bir karikatürden esinlendiğini vurguluyor. Onu söylüyor. Zaten karikatürün altında da var. David Levin'e saygıyla diye bir küçük not düşmüş. Şimdi benim gazetede yayınlanmayan karikatüründe Benjamin Netanyahu eline geçirdiği bir neşterle kendi karnına e, çizmiş olduğu Gazza şeridi haritası e, şeklindeki bölümü kesiyor e, ve bir yandan da bağırıyor. Gazza ailesi hemen şimdi gidin diye bağırıyor. E, şimdi ben e, dinleyicilerimiz e, belir benzetmesini daha iyi diye esin kaynağı olan ünlü Amerikalı çizer David Levin'in e, 66 tarihli karikatürüne de hızlıca bir göz atmak istiyorum. Vaktimiz yetiyor galiba. Evet. E, Le Levin'in karikatüründe e, 66 yılında çizdiği karikatürde tabii ki Netanyahu yok. O zamanki Amerika Birleşik Devletler Başkanı Johnson var. Yani yıl 1966 Vietnam Savaşı dönemi e, ve Johnson e, Vietnam Savaşı nedeniyle e, inanılmaz büyük eleştirilere ve Büyük protestolara maruz kalıyor. İşte tam o günlerde o baskı altındayken Johnson bir safra kesesi ameliyatı oluyor. Ve ameliyat sonrasında kendisini sıkıştıran basının önüne çıkıyor. O basın toplantısında o kaba sabah hareketleriyle bir anda herkesin şaşkın bakışları altında gömleğini sıyırlıyor ve o göbeğindeki kocaman ameliyat izini gösteriyor. Ee, Tabi kurt karikatürcü devletlemenin durur mu? Hemen Johnson'un karnındaki yara izini Vietnam haritasına benzetiyor. Ee, ve Johnson'un iki büyük sancısını aynı karikatürde e, bir şekilde hicvediyor. Şimdi e, Stilwell bu 60 yıllık karikatüre göndermede bulunurken e, nereden aklına gelirdi ki? Shakespeare'in yarattığı o antisemit karakterle benzerlik. <gülüyor> aranacı yani bir anlamda diyeceğim ki karikatürcülerin matuz daliği bu işte evet. e, <gülüyor> vallahi aynısı Greta'nın da başına geldi Aa, evet evet evet evet <gülüyor> o da o oyuncak şey, duruyor diye oyuncak bir ahtapot değil mi evet. o da başka bir bağlantı kurulmuş olsa ki tapotta kadar masum e, e, hem de, o hem de kendisi bizzat açıklamasında da otistik otizmle e, Uğraşırken kendi hayatındaki çok yardımcı olduğunu oyuncanın. E, kriz ayağı. kriz döneminde oyuncağına sarılıyor çünkü evet. yani öyle bir özelliği var öyle alttapol şeklinde ama Nazi döneminde çokça yayılan bir karikatüre o da Do e, doğru gö doğru gönderme doğru. yaptığı söylenmiş An antisemit bir karikatürdür o evet. ama yani buram buram antisemitizm kokan e, kollarıyla dünyayı sarmış. Evet, e, evet. E, Boğmakta olan bir ahtapot ki ahtapot hiç o kadar korkunç bir yaratıkta değildir ayrıca. Ee, onu da parantez içinde söyleyeyim. Evet, o da ee... ahtapot bir şey zaten. Ayrı bir imaj. Evet, <gülüyor> bir bir imaj. evet. Yani şimdi yeni bir dönem başlıyor. Ee, antisemit alı dönemi diyebiliriz. Böyle. Evet. <gülüyor> Belki de. Ee, karikatürcü Siber'in Beren portresini Brezilyalı bir meslektaşı. Joe Bonfim çizdi benim de tanıdığım hoş bir insan hem şarkı söyler, gitar çalar, dans eder, karikatür yapar. Joe Bonfim'in portresi öyle bir portre kestiği böyle yüzünü kafasını elleri birer delikten dışarı çıkmış. Bir Türk ahşap ranga mı diyebiliyoruz buna bilmiyorum yani hani evet, orta evet. çağda suçluları cezalandırırlardı. Şehir meydanında böyle aç susuz bıraktıkları var. Din evet. Özellikle yani. din düşmanlarını, evet. Böyle meydanda ibret-i alem olsun diye. Ee, ve... Cadıları jo bir de, evet. yakarlar da, değil mi? Ee, ama kısmen de böyle de şeylere tabi tuttuklarını hatırlıyor. Neyse, Joe jo jo film <gülüyor> isaflı davranmış, Steve Bell'i yakmamış. Ee, sadece ellerini ve başını deliklerin içine sokmuş. Ee, deliklerin çevresine de birer mavi altıgan, altıgen yıldızla süslemiş. Ee, Joe Ball filme sor, sormam gerekiyor. Biraz ağır olmadı mı? Zaten e, Steve Bell de öyle düşünüyor olmadı ki ranga deliğinden çıkan e, o sağ elindeki kalemle e, kendi yüzünü çiziyor. E, gülümseyen bir yüz ağzı açık böyle. Kahkaha atanatta bir yüz e, çiziyor gülüyor dünyaya. Tamam. dünyanın bu haline. Biraz zorlama bir güçlük olmuş ama müthiş bir karikatür bence. Evet, evet öyle. Bunu da bir peçeteye çizmiş. Dikkatinizi çekerim. Yani, ha, evet, e, sana, sen söyleyince şimdi fark ettim. Bir peçeten üzerine çizmiş, çala kalem çizip, e, fotoğrafını çekip e, paylaştı. Yani böyle. Evet. E, evet, haftanın karikatürü tık. olarak ben a, acizane bunu öneriyorum. Steve Bell, son anlattığını Ha, ha, çok sevinecek şu obal film. Peki. <gülüyor> yani tereddütte kaldım seninkiyle ama ile bunun arasında ama. Yok. Ki, ama ile. <gülüyor> çok çok utanırdım ama... benimki olsaydı. O zaman ben <gülüyor> İlvin'inkini önerecektim. Ee, ama deyip. <gülüyor> ama olmaz deyip. <gülüyor> ama evet. e, bu hafta seçilen karikatürden de mutluyum memnunum. E, hepinize iyi haftalar diliyorum. Çok Bariş teşekkür ederim. içinde Huzur teşekkür için edeyim. Edeyim. güzel bir hafta dinlemek. Için. Amasız inan yok. Amasız, amasız. Amasız mamasız. Mamasız amasız, amasız. amasız. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın.